Biz yine taharat babını devam ediyoruz. Bugünkü işleyeceğimiz ders <gülüyor> e, necis olarak zannedilip de necis olmayan şeyler. Necis olarak zannedilip veyahut da necis olarak bilinip aslında necis olmayan şeyler. <gülüyor> Bunlardan birincisi Evvelen Elmeni biz daha önceden aslında bunlardan bir ipuçları vermiştik hatırlıyorsanız. Birincisi elmeni. Elmeni, ey erkek ve kadının menisi. Yani cima esnasında veya hatta ihtilam esnasında e, erkekten ve kadından gelen meni. Bu meni bazı alimler yanında necis olduğunu söylüyorlar. Bazı alimler necis olmadığını söylüyorlar. Ve İmam, İmam Abu Hanife ile İmam Malik'in yanında meni, erkeğin menisi ve kadının menisi necistir. Yani tahir değildir. İmam Malik'e göre ve Abu Hanife'ye göre bir erkeğin veya da bir kadının ister uzuları olsun ister elbiseler olsun bu tür şeylere meni değerse o necis olduğundan dolayı onunla ne yapmaz? Yapan namaz kılamaz. İmam Malik Rahim Allah, ister kuru olsun, ister yaş olsun onların yanında necistir. Abu Hanife Rahim Allah diyor ki Meni kuru olduğu zaman yıkanmaz ne yapılır? Çıtlama yapar. Ovalanır. Ovalanır. ovalanır. Ama e, rutubetli olursa o zaman yıkanması şarttır diyor Abu Hanife. Rahim İmam Malik Rahim diyor ki İster kurumuş olsun, ister rütübetli olsun yani yaş olsun, mutlaka yıkanması gerekiyor. Yani İmam Malik'e göre meni kişinin elbisesi üzerinde kurumuşsa, onu ovalarsa onun yanında necaset gitmiyor. Abu Hanifenin yanında Allah rahmet etsin meni kişinin elbisesi üzerinde kuruduğu zaman yani ovalamakla yetiniliyor ve tahir oluyor. İmam Malik'in yanında ister korunmuş olsun ister ütübetli olsun mutlaka yıkanması lazım. Şey hadisi gelmiyor mi Hazreti Ayşe'nin? İşte demek ki görmemişler. Görmemiş He. İmam evet. i̇mam, hani sikey ee, şey, e, e, yanında meni menî tahirdir. Hadis ulemasının yanında bir de fakihlerden imam imam Ebu Hanife ile şey imam Ahmed bin Hanbel ile imam Şafii rahimeullah <gülüyor> mezhebine göre Meni tahirdir. Şehvetle çıkıyor değil <gülüyor> Evet. Şehvetle çıkıyor. Meni? He. İster <gülüyor> öyle, ister <gülüyor> fark etmez herhalde. Meni nedir? E yani doğrusu tercih edilen görüşe göre gelecek hadisler gelecek inşallah. Meni nedir? Meni doğrusu, meni tahirdir. İster kuru olsun, ister yaş olsun. Ve burada diyor ki, وَمِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى تَهَارَةِ هِمَا yati." tahir olduğuna dair diyor gelecek delillerde ne yapılacak belirtilecek. ve diyor ki mayruihi alqame walaswat an rjuna nzel bi gaise rabbiyallahu taala anha فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة إنما كان يجزيك إن رأيته أن تغسل مكانه فإن لم ترى مضحت حوله ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صل الله veyısalı فيه radiyallahu taala anham validemiz ayşe'nin evine yani misafir geliniyor tabii biliyorsunuz ve bu bizim Türkiye'de bazı şahıslar bu soruları yöneltiyorlar diyor ki mesela bir ara bir kişi bana sordu hocam diyor ben diyor bir arkadaşımın evine misafir oldum diyor ve misafir olduğumda diyor ben orada diyor ihtilam oldum diyor beni yine kaldırdı diyor ben diyor yıkanacağım demeyi utandım diyor. Ee, ve onunla beraber diyor gittim böyle cünüp cünüp abdestsiz abdestsiz namaz kıldım diyor. Niçin diyor? Dedim ki niçin böyle yaptın? Allah diyor onun evinde misafir olduğum için adam diyecek ki bak benim hanımımda gözü varmış. Belki benim hanımda gözü olduğu için ihtilam oldu diye. Yani böyle art niyetli şey yapıyor tamam mı? <gülüyor> Demek ki kadın erkek karşı oturuyorlar. Öyle ya erkek, erkek kadın karşılık oturdukları için işte diyor ondan dolayı şey yaptım yani hatta iht, yani ne olursa olsun kimse bu zannını yapmaz değil mi tahmin etmiyorum evet. hele özellikle Müslümansa. Bu i̇şte kendi tarafından ha, kendi, hem, da, kendisi hem, kendi Kendisi böyle bir şey yapmış. Geçti ben ona cevap verdim yani demek istediğim yani bir insan bir insanın evine misafir olarak gidip ihtilam olabilir. Ömer radıyallahu Teala ihtilam oluyor. yani غزbe gittikleri zaman sahabiler gızva esnasında yatarken ihtilam oluyorlar. Ammar ihtilam olmuş. Ömer bin al hattab ihtilam olmuş ve ihtilamdan sonra TT yani gusül yapmak için suları hani suları yok. Tabii ki namaz için teyemmüm edileceğini biliyorlar. Ama gusül için nasıl teyemmüm edeceklerini bilmedikleri için Ammar bin Yasr <Gülüşmeler> radıyallahu an tamam mı böyle çıplak çıplak Zeynep toprağın içinde dönüyor. dönüyor. Ha, aynen şey gibi. Çünkü o konuda Aleyhisselatü Vesselam'den bir şey öğrenmemişler. Öğrenmedikleri için iştihad yapıyor. Umar radıyallahu anh namazı terk ediyor. Çünkü orada bir hüküm bilmiyor. Bilmeyince ne yapıyor? O da iştihad ediyor. O zaman diyor ben cünüplü olduğum için diyor. O zaman benim namaz kılmam caiz değildir. O zaman ne yapıyor? Kalıyor. Derken Allah'ın sebebi yanına gidiyorlar. Diyor ki Allah'ın sebebi Ya Ammar diyor şu şekilde yapsaydın sana yeterdi. Ellerini toprağa vuruyor. Ondan sonra sol eli sağın üzerine, sağ elini de sol elin üzerine yaparak. Ondan sonra tabii ki teyemmüm mevzusu biliyorsunuz ihtilaflıdır alimler arasında. Kimisi parmaklardan dirseye kadar mesih yapılması gerekiyor. Kimisi ben doğrusu ve vesselam bu şekilde yapıyor. Hocam şey ha, bu yaşsa yıkanacak. Kimse... Söyleyeceğiz, zikredeceğiz. Bizim defter burada yazmıyor. Bu hadise geçmiyor. Hocam evet. şöyle parantez açabilir miyim? Buyurun. Geldi. Şimdi kişi ihtilam olursa uyandığı anda böyle e, yıkanacak kadar vakit yoksa eğer yani mesela sabah namazı güneş doğacak uyandı ki 5 dakika var bilemedin 10 dakika var. Yani yıkanacak kadar vakit yoksa ne yapması gerekir? Teyemmüm edip hemen namazı kılsa yetişir. Ama yıkansa yetişmez mesela. Güneş doğmuş olur, namazın vakti çıkar. Bu konuyla ilgili herhangi bir hadis, bir iştihat Şimdi var mı? biliyorsunuz, yani e, suyun varlığında teyemmüm caiz değildir. Teyemmüm ne zaman caizdir? Su yokluğunda caizdir. Veya kullanmaya imkan olmadığı zaman. Evet. Çok ağır hastadır. E, Abdestle mesela cünü, usulü alacağı zaman ölecek veyahut da yara, yarasına zarar verecekse o zaman olur. Yani mutlaka bir şer'i bir özür olması gerekiyor. İşte özür zaman hocam. Özrün, yani Burada şer, özür yok, zaman. Yok zaman önemli değildir. Çünkü orada bir şey yoktur. Mesela diyelim ki bir şahıs sıkıştı. Biliyorsunuz sıkışık esnasında namaza girmek caiz değildir. Vakit yani cemaat bile bitse sorumluluğu yoktur, tamam mı? Yani önemli olan yapacağı ibadeti yerinde yapmak. Diyelim ki 15 dakika uyandı ve biliyorsunuz kişi kişi uykuya kaldığı zaman veyahut da unuttuğu zaman bu ibadetlerden sorumlu değildir geçirdiği ibadetlerden, Nasıl? tamam mı? Dolayısıyla burada sorumluluk olmadığından dolayı uyandığı an vakit. Sos konusu değildir. Sos konusu <gülüyor> olan şer'i hükme göre hareket etmektir. Şer'i hükme hareket etmemesi için ilk, e, ilk adım nedir? Gusülü. Usul etmesidir. Gusülünü yapar. Yani nasıl yapacak? Sabunla, lifle falan değil de yani liflenmeyecek, sabunlanmayacak. Öyle Üstüne öyle. normal olarak su döküp hemen çıkacak. Normal olarak su döküp hemen çıkmak. Ben bunu askerde tecrübe ettim. Emin olun iki dakika, üç dakika almıyor. 2 dakika 3 dakika almıyor. Hemen iki dakikada 3 dakikada bitiriyorsun. Yani 25 var yok. Hemen akıyorsun bitiyor. yani 2 3 dakikada hem bitiyorsun ondan sonra hemen namaza yetişiyorsun. Mesela namazda sure de okuma. Sadece Fatiha'yı oku. Rükuda sujudta mesela hani kaçıracağın için rükuda sujudta mesela 3 defa Subhana rabbiyal ve Subhana rabbiyal azim sefer söyle. Geç Hanefi fıkhasına göre biliyorsunuz. Sujudta ve rükuda en az üç tane. Subhanarabbil Cumhurun görüşüne göre Ali Satt ve selamın sünnetine göre bir sefer vaciptir. İkincisi, üçüncüsü sünnettir. Yani namaz usul ve namaz hepsi 5 dakika almaz. Dolayısıyla e, buradaki özür vakit özür değildir. Ama hastalık ve biliyorsunuz bir gün bir gazvede Müslümanlardan birisi başı yani başına şey vuruyorlar minfere vuruyorlar ama kılıcın tesiri minfere etki yapıyor ondan sonra başı çatlıyor hani savaşta minfer giyiyorlar ya yara alıyor evet, sonra yara alıyor soruyor arkadaşlarına şimdi ben diyor ihtilam oldum ne yapmam gerekiyor benim yaram çok yani çok fazla şey yapıyor fazla kan çıkıyor ve bunu ıslatsam yani çok daha fazla kan çıkacağından korkuyorum belki ölmeme sebep olur. Ne ne dersiniz? Teyemmüm mü alayım yoksa suya mı gireyim? Diyorlar ki yok. Teyemmüm almana sana ruhsat vermiyoruz. Yani mutlaka yıkanman lazım. Kışta olduğu için soğuk suyla banyo yapıyor ve o an için ölüyor. Allah-u diyor ki katalahumullah onu öldürdü. Yani onlar onu öldürdü Allah da onları öldürsün. Madem ki bilmiyorlarsa diyor niçin bilenlere sormadılar? Tamam mı? ve böyle şer'i özürlerde bir sakınca yoktur. Bir de hocam su güneşe hepsi. da su deposunda hiç yok. Sıcak su kaynıyor. Kaynıyor durumda. Eziyet edecek şekilde. Ve de soğuk, 10 derece 5 derece soğuk altında, sıfırın altında. Buz gibi su. Yani her iki şekilde. Zara verecek. Hüsnettiği zaman. Bu şekilde de edin. Eğer hakikaten ondan başka su yoksa kaide şu yani İslam'da. Kaideyi iyi ezberlemek lazım. Kaide ister hastalık olsun yani şer'i özür olması. Evet. Mesela şer'i özür varsa cemaat cemaate gitmezsen bile caizdir. Örneğin öldürüleceğinden veya devletin adamları seni alıp mesela zulmen seni götüreceğini biliyorsan camiye cemaate gitmezsin, evde namazını kılarsın. Bu zeri şer'i özürdür. Dolayısıyla şer'i özürler yerinde olması gerekiyor. Yani bu sudan başka hiç su yoksa ister sıcak olsun ister su olsun evet. ve tabii ki böyle suyla yıkanmak mümkün değildir. O zaman hakikaten yani yıkanacak durumda bir su değilse ister soğuktan ister Sıca. sıcaklıktan o zaman işte bu kafasında durban yiyen adamın şeyi gibi. O zaman ne yapacak? Birincisinden ikincisine ey ruhsatı atlayacak, teyemmüme başvuracak. <gülüyor> Niçin? Çünkü bu sıcaklık kendisine... Olur. kendisi tabii canım yani kendisine maddi yönden zarar verecek veya soğuk yine maddi yönden zarar verebilir ve bu zarar verme de yüzde yüzdür. O zaman teyemmüm yapılır. Kuş Çünkü bu şey. Evet çok soğuk yerlere giriyor buz <gülüyor> gibi. Tayip. Yani ee, <gülüyor> yani İmam Müslüman, İmam Müslüman riwayeti hadiste diyor ki: e, "İnna mekana yuzziuka". Diyor ki sen onu gördüğün zaman işte sadece onun yerini yıkamak sana yeterliydi. Tamam mı? Eğer böyle bir şey görmedin o zaman Çünkü bazen şahıs ihtilam gördüğü zaman kalkıyor. Bakıyor ki bir ıslaklık var ama bilmiyor. Benim midir yoksa başka bir şey midir bir değildir. Tamam mı? Ve eğer o şey yüzde yüz o olduğunu bilmezse o zaman ne yapar? Ha suyu böyle avucuna alıyor. Daha önceden biz anlatmıştık. Ve o şeyin üstüne bu şekilde atıyor. Evet. O zaman diyor, bu sana yeterlidir diyor. Eğer necis olmuş olsaydı, madıh yapması mümkün değildir yani. Hı -hı. Yıkanması lazım. Evet. Aynen daha önceden, hani kız olan çocuğu çiş yaptığı zaman ne yapıyor? Su serpiliyor. Ama kız çocuğu çiş yaptığı zaman ne yapması gerekiyor? Yıkanması gerekiyor. Çünkü kız çocuğunun çişi, Erkek çocuğunun çişine göre veya da nazaran daha pis kokuyor. Burada çocukların süt emme şartı var herhalde. 6. aya kadar mı öyle bir süt? Yok Anne eğer yani eğer yabancı yiyor. yemek yiyorsa, evet. tamam mı? Yani yabancı yemek yiyorsa, yani olan çocuk yabancı yemek yediği zaman evet. aynen kız çocuğu gibi çişi yıkanması aynen. gerekiyor. Peki hocam beni ne değil diyoruz? mesela su yoksa teyimi hocam ama ilk olarak ne yapıyor? Kirlenen yeri yıkaması deniyor değil mi orada? Necis yani yıkamıyorsa, yıkamazsa olur mu mesela? Necis değilse yıkanmasa da olur o zaman. He, olur ama Kendi biliyorsun üstünün. öyle de ama mesela şimdi burnunu üstüne sildin. Yıkan bu tahirdir, evet. ileride gelecek yani meni ile burundan veya ağızdan çıkan balgamdan taharet yönden bir farkı yoktur. Şimdi Görüntüm sen görüntü he, yani mesela balgamın çıkardın ve fistanını sildin. Böyle fistanın üstüne dur. Böyle durması taharet babından bir saklıcası yoktur. Ama şey e, manzar bakımından kötüdür yani. İnsanların işindesin. Tabi can, Yani insanın yok. midesi bulanı Çünkü o balgam çıktıktan sonra iğrenç bir şey olarak gözüküyor. Dolayısıyla temizlikten dolayı Müslüman daha layakatlı olması için yıkanması lazım. <gülüyor> evet, çünkü diyor ki <gülüyor> eğer böyle bir şey görmemiş olsaydın sadece etrafına ne yaparsın? Ona su serpersin vele kad raiyetü afrukehu min thobbi rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem tamam mı ali sattü yani demek ki ali sattü sallam cema yaptığı zaman camiye gidip geldiği elbiseyle yatıyormuş ali sallallahu aleyhi ve sellem dikkat ediyorsanız istir nasıl diyor hocam o yani o şeyi en azından indirecek ki yani eğer indirmeden yapıyorsa olmaz ki indirmiyorsa fistan demek şarval demek değildir yani bu fistandır altında hiçbir şey yok arada kalkan mı nasıl keleniyor yani ki makiklen kirlenmiştir can? Hazır geldi. Yani şimdi hafta eğer Yok, Beni, beni, ben, ben, beni eğer olur, beni mesela ben pantolon mesela pantolon, eğer beni e, yatarken olmuştur o. Yani, şimdi, İhtilamdır. Ama nasıl İhtilamdan İhtilamdan olabilir değil ya. mi o kir? Yani o o oraya değme bulaşma ihtilamdandır ihtilamdan veyahut da cimadan. Meni Sonuçta ister değil. ihtilam olsun ister cımam olsun biz dedi. Böyle bir örnek verdik. Veyahut da gayri şer'i yollardan meni çıkarılıyorsa mesela bazı şahısların yaptıkları gibi. Önemli olan o çıkan meni biliyorsunuz meni şehvetle çıkar. Tamam mı? Şehvetsiz çıkarsa zaten bir şey olmuyor. Yani cünüp olmuyor. Cünüp olabilmesi için şehvetle fışkırır bir şekilde çıkar meni. Öyle değil mi? Bir de İhtilam gören bir insan, Subhanallah bu Allah Celle Celaluhu'nun bir hikmetidir. Kişi ihtilam olduğu zaman tam o an için uyanıyor, değil mi? Hiç ihtilam oldunuz mu? İhtilam olan, ihtilam olan kişi tam o e, yani o şehvet esnasında meninin tam çıkacağı an insan uyanıyor, değil mi? İnsan uyanıyor. E, artık bu ister cima yoluyla çıksın, ister ihtilam yoluyla çıksın, işte daha isterse. Gayri meşru yollardan çıksın. Önemli olan o meninin şerbetle çıkmasıdır. Dolayısıyla yani burada Nas'ın karşısında akıl yürütmek doğru değildir. Ben aynı sene devamlı buna değiniyorum. Ve alimler bu konuda müttefiktirler. Nas'ın karşılığında iştihat yapmak batıldır. Kıyas yapmak batıldır. Yani sahih bir delil var. Sahih delilin varlığında iştihat ve kıyas yapmak batıldır. Eğer iştihat yapmak batılsa akıl mantık yapmak daha çok batıldır. Tamam mı? Artık bu hangi meselede olursa olsun. Şer'i bir meselede konuşulacağı zaman ayet, hadis varsa iştihad yapılmaz, kıyas yapılmaz. İştihad, hadis ne zaman yapılır? Delilin yokluğunda yapılır. Anlaşılıyor mu? Dolayısıyla burada delil var. Çünkü ümmen Aişe radıyallahu teala diyor ki bizzat ben diyor Allah Resulü veselerinin elbisesi işte bu meniden dolayı bulaşıldı diyor. Ondan sonra diyor ki men sov bi farkan. Fark da ki hocamızın söylediği Çıtlamak veya da ovalamak. Tamam mı? Feyısalli fihi. Ondan sonra bununla namaz kılıyordu. Tamam mı? Eee nedir? Thob yani fistandır. Tamam mı? Yani artık tabii Türkiye'de biz kadın elbisesine fistan diyoruz değil mi? E, elbise postan, fistan Peki. deniliyor. Ama kadının fistanı modeli ayrıdır, erkeğin fistanı modeli ayrıdır. Bazen kamiz de deniliyor. Fistan'a, e, sehbe, bazen kamiz de deniliyor. Pakistanlıların yani, giydiğine de çok kast Suudi Arabistan'da sehb dendiği zaman böyle bu kastediliyor. Ben az önceki söylediğim konuda evet. hocam şey için Ama sehb aslında elbise demektir, onun şekli yok yani. Normalde yani, giyilen yani. şey anlamında. Hocam az önceki ben söylediğim şeyi akıl yürütmek değil. Ben şunu söyledim. Hani cim yaparken eee olarak yapılmaması, elbise giyinik olması. Ben o yönden söyledim. Geliyor. Bizde imayeden bir olsa, büyük var mı? Tamam mı? Kirlenirse şey var hocam. Büyük yok. Tamam işte, e, zaten giden, mı? Zaten ayanlar mı giyerken? Zaten giyerken tamam. nasıl ne yapacak yani, havuzda, Düşün bir fistan giymişsin tabii tamam. dediymiş. Nasıl onunla cim yapacak? Nasıl yapamaz yani? Billahi sana, yani aç. Yani, sen yani söylesen aç, siz açıklayın. Siz cevaplayacaksınız. O zaman <gülüyor> kirlenmez ki. Nasıl? Sen kaldırdığı ya zaman. kirlenmiştir kirlenmez. işte, kirlenmiştir. Pantolon gibi değil ki. <gülüyor> bir <gülüyor> şekilde kirlenmiştir canım yani. Artık Hayır ya şimdi ben buna ne? Bu burada yani şeye yok, delil yok de, ki. ama bunun yani nasıl yok? Ben onun için söyledim. Anlamına gerek yok. Oradaki <gülüyor> önemli olan şerbetin çıkması. Bunun meçis olmaması. Yani cime anında yani öyle mi yaptı? Böyle mi kaktı? Böyle mi yaptı? Bunun olmasına dair şeyi var. Nasıl yok ya? O kıyas yapıyor ondan. Değil mi hocam? Kim? Az önce siz dedi giyinik olması daha iyidir. Giyinik demek ki Allah Resulü ile giyinikti diye bir şey yapıyordu. Ama nasıl diyor hani şey yok. Ayşe radıyallahu anhuma ama Işte. Şeyi için yıkıyordu arkadaş, da... arkadaş tamam anlayıyorum tamam. meseleyi ben sana diyorum Ama ben mesele değil senin... Bunun Bu adeta yazdım o mesele dek çıplak kimaya ister elbiseyle dek Giyinik miydi soyunluk muydu o çok bizim işin önünde Bizim konumuz o değildir bizim konumuz bizim konumuz. Bir kişinin elbisesine meni bulaşırsa Cumhur'un görüşüne göre ve Ayşe'nin bu hadisine göre Bir daha kaç hadis daha gelecek Yani yıkanmazsa bile Meni tahirdir. Yani necis değildir sahih görüşe göre. Diğer bir hadis-i şerifte diyor ki, e, yine sahih-i muslimin rivayet ettiği hadiste, لَقَدْ رَأَيْتُمْ وَاِنِّي لَأَحُكُّهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللّٰهِ سَلَّمْ يَا بِسَنْ بِذُفْرَيْ ay bu iki, biliyorsunuz, yıkandı, çıtlama yapıldığı zaman bu iki tırnaklı değil mi? Böyle yapıyorlar. Yani diyor Allahü Teala'sının elbisesinden iki şu iki büyük tırnağımla diyor. Onu ne yapıyordum? Diyor. Çıtlıyordum veya ovalıyordum. Ve <gülüyor> لو şimdi muallak diyor. Yani e, kitabın yazarı diyor ki "Ve لو كان el necisen." Şayet meni necis olmuş olsaydı, tamam mı? Lema sallan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi zalika'l thob. <gülüyor> Eyer diyor meni necis olmuş olsaydı. Allah Resulü Vesselam, o elbise içerisinde namaz kılması mümkün değildir. Çünkü Ali Vesselam bütün insanlardan bu konuda çok daha titiz yani şeriata bağlı ve çok daha temizdir. Ama demek ki bunun yıkanması bunun yıkanmasının sebebi insanın üzerindeki elbisenin temiz olmasından dolayı temiz derken necasetten dolayı değil manzaradan dolayı. Yani bir kişinin üzerinde burnu silinse Nacis değildir. Bıraksın böyle topluma girmesi doğru mudur yani? Cık. Müslümana yakışan daha doğrusu çünkü temizlik imanlandır. Müslümana yakışan şey bu tür şeyleri giderip en güzel bir şekilde insanların arasına girmek veyahut da topluma girmektir. Öyle değil midir? Bu da İmam Müslüman rivayet ettiği bir hadisdir. Kale Ebu İsa'l-Tirmidî yani İmam Tirmidî'nin diyor ki anil ferkiyi. وهو قول غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله diyor Allah Resulullah'ın ashabının birçok kişinin görüşüdür diyor tamam mı ve tabiin ve yani tabiin ve atba'u't tabiin bu görüşe sahiptirler mesela sufyan es-seuri ve şafii ve ahmed ve ishaq قالوا في المني يصيب الثوب fark الفرق وان لم يغسل. Kişisi, kişinin elbisesine meni bulaşırsa diyor, yıkamadan yıkamayıp sadece ovalasa yeterdir. Ama yaşı ovalayamaz hocam. Kurumuş olursa ovalar da... Bu, zaten, mesela, oval... zaten mesele budur. Ama yani mesela yaş olduğu zaman yine mesela bir tek yerde gözükeceğine su, biliyorsunuz o zaman da su bolluğu yoktu. Ne yapıyor? Toplu toplu gözükmemesi için yani yaş iken bile birbirine sürer ne yapmış olur? Kayıp olmuş olur şey olarak. Yani o zaman e, şey olarak gözükür. Ne diyorlar ona? Lekeli. lekeli lekeli gözükür. Ve lekeli gelecek hadiste diyor ki diğer hadiste diyor Allah Resulü Selam diyor onu ovaladıktan sonra camiye giderken diyor meniyi diyor bu şekilde hani ovaladık, ovalamadan dolayı diyor hep lekeli ke lekeli görüyordun. Gelecek. Yani suyun yokluğunda bu tür şeyler yapılır. Nasıl ki suyun yokluğunda biz teyemmüze cevaz veriyorsak bazı şeylere zarar vereceğinden dolayı aynı o şekilde geçmişte biliyorsunuz Hz. Yani Aleyhisselam döneminde su şeyi vardı. Kıtlığı vardı. Fazla su yoktu. Dolayısıyla su yoksa ne yapıyor? Bunu yapması gerek. Yani bir balgam. Balgam böyle toplu halde burada bulunması mı daha kötü ama sürsen şu şekilde elbisenize biliyorsunuz geçmişte Ashab balgamları geldiği zaman namaz desnasında elbiselerin bir kenarıyla balgamı elbisesine vuruyordu. O zaman mendil mendil falan yok. Balgamı geliyor, elbisesini şöyle alıyor, bir elbisesinin kenarına balgamı alıyor ve böyle sürüyor, sürüyor, sürüyor. Ne yapıyor? Yitiriyor. Bu gelecek inşallah önümüzde. <gülüyor> Ca'e el-Cerrar, es el İmam Şevkânî'nin kitab yazmış olduğu fıkıhta hadiste yazmış olduğu bir kitaptır. İmam Şevken'i biz daha önceden anlattık size. Yemenli, Yemen ee, diyarından olup eskiden Zeydiye mezhebine mensuptu. Sonra Allah Celle Celaluhu onu selef selefin e, inancına e, muvaffık etti. Ve şu kitapta diyor ki: "Vakad sebetet min hadis Âişe radıyallahu anhâ" Eee, عند ابن خزيمه انها كانت تفرك المني من ثوب رسول Dikkat ediniz. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam namaz esnasındayken validemiz Ayşe bakıyor ki elbisesinde meni var. Hemen kendisi namaz esnasındayken Allahu Teala Resulü aleyhissalatu vesselam orada ne yapıyor? Elbise böyle tutuyor ve meni ufalıyor. Tamam mı? Meni böyle elbiseyi bir elbiseyi birbirine şey yapıyor. Yani elbise o şeyi yesin diye. Siz balgamı şöyle elbisenize koyun. Birazcık balgamı. Ondan sonra elbise şöyle birbirine vurun vurun vurun. Bakıyorsun ki hemen ne oluyor? Kayboluyor. Yani elbise onu çekiyor. Çektiği zaman leke leke biçimli kalıyor. Kal. Evet. Bu da İmam Huzeyni, İmam e, İbn Huzeyman'ın e, rivayet etmiş olduğu bir hadistir ve İmam Elbani rahimehullah diyor ki bu hadis sahihtir. <gülüyor> ve لو كان diyor şimdi ve لو كان şayet meni necis olmuş olsaydı diyor le nezele alayhi'l vahiy diyor ki eğer meni necis olmuş olsaydı Allah celle celaluhu yani validemiz ayşe bunu bu şekilde yaptığı zaman Allah celle celaluhu ona vahiy indirecekti ya Muhammed meni necis böyle değil de işte meni ne yap yıkasın ayşe onu yıkasın diye hemen vahiy inecekti çünkü Ali isat ve selam vahye yönlendiriliyor ve biliyorsunuz bir kan hadisesi var. Müslümanlar ihtilaflı bir mesele. Hanefiler ile Şafiiler arasında bu kan mevzusu çok ihtilaflı bir meseledir biliyorsunuz. Kan abdesti bozar mı bozmaz mı? Kas necis, kan necis midir değil midir? Önümüzde yine gelecek. Ve burada Allah s.a.v. bir gazve esnasında bir köye giriyorlar. Tamam mı? Ve orada müşriklerle çatışmaya düşüyorlar. Ve orada tabii müşriklerle çatışma yaparken tabii öldürüyorlar. Aralarında da bir kadın var. Tabii kadın da orada Çarpışıyor. ne yapıyor? Çarpışıyor. Çünkü aslında İslam'da kadınlar, ondan çocuklar. sonra e, kilise e, kilise papazları edin falan, din adamları, çocuklar falan öldürülmez. Tabii ki bu kendisi muqatile olduğu için, yani savaşçı olduğu için demek ki Müslümanlarla savaşıyor ve onun için öldürüyorlar. Derken. Ertesi gün kocası seferden geliyor, bakıyor ki karısı da bu ölüler arasında, karısı da var. Diyor ki vallahi senin intikamını almadan bir daha bu köye gelmeyeceğim. Ve biliyorsunuz Araplar geçmişte bu ayak izlerini takip etmekte çok meşhurlarmış. Ayak izlerini takip ede ede ede ede, halbuki onlar çoktan çekmiş, terk etmiş gitmişler. Ama ayak izlerini takip ede ede en sonda onlara yetişiyor. Tam böyle gece... Akşam namazına dengelerek derken orada onların nerede mezulendiklerini görüyor ve orada Allah istesem diyor ki men yakleane hadihi leyla kim bizi diyor şey yapacak koruyacak ve Yahutta nöbet nöbet tutacak Ashabtan iki kişi bir kişi muhacirlerden bir kişi ansadan diyor ki diyorlar ki biz yarasullah tamam o zaman diyor işte filan yerde durun yani ki bize şey yapmasın, tehlike gelmesin. Onlar yatıyorlar, iki kişi kalıyorlar. Bu iki kişi de kendi aralarında anlaşarak diyorlar ki, ikimiz ayakta duracağımıza bir kişi yatsın, bir kişi nöbet tutsun. Yani mesela ben iki saat tutayım, ben yatayım, ondan sonra sen kalk iki saat tut. Anlaşıyorlar, tamam. Bir kişi yatıyor ve bu bir kişi nöbet tutuyor. Tam bu gece sessizliğinde böyle artık Bakıyor ki maneviyeti yükseliyor. He, maneviyeti yükseliyor, diyor ki bakıyor şöyle, etrafa bakıyor, sağa sola bakıyor, bir tehlike görmüyor. Aklına şu geliyor diyor, Allah rızası için bir iki rekat namaz kılayım. Tam o açın için namaza dururken bu müşrik tam fırsatı buluyor. Bakıyor ki hedef tam dikilmiş, alıyor okunu, vuruyor. Vurunca ok tamamen yüzde yüz hedefi vuruyor. Bu sahabi radıyallahu anh namaz esnasında oku çıkarıyor ve atıyor ve devam ediyor. Kan akıyor. Adam bakmışlık bakıyor ki hedef hala duruyor. Ve yüzde yüz hedefi vurduğunu da inanıyor. Demek ki çok keskin bir nişancıymış. İkincisini vuruyor. Yine radıyallahu an yine oku çekiyor ve atıyor ve namaza devam ediyor. Ve kan şey gibi akıyor. İkinci oktan sonra yatan kişi uyanıyor. Bakıyor ki arkadaşı kanlar içerisinde. Ne yapıyor? Fazla namazı fazla uzatmıyor. Biraz süratli şey yaparak namazını, yani mesela diyelim ki bir iki süre okuyacağına daha azını okuyarak ve böylece selam veriyor. Diyor ki niçin beni kaldırmadın? Valla diyor işte diyor. Namaza durmuştum öyle bir süredeydim ki diyor. Ben diyor kendim için değil de Allah Resulü ve Vesselam ile orduya zarar gelmesin diye diyor acele ederek selam verdim. Yoksa diyor ruhumun bu namaz içerisinde gitmesini isterdim diyor. Burada ihtilafa düşüyorlar. Şafiiler diyorlar ki eğer abdest, eğer kan necis olmuş olsaydın veyahut da kan abdesti bozmuş olsaydı bu sahabi mümkün mü kan çeşmen gibi akarken namazına devam etsin. Birincisi abdestu bozulmuş. İkincisi yine ciz bir şeyle namaz kılıyor. Öyle değil mi? Evet. Çünkü kan ne Onlara göre. Veyahut kan çıktığı zaman <gülüyor> abdestu bozar. Burada Hanefiler mesela Hanefukası diyorlar ki bu şahıs nöbet çekerken Allah Resulü Aleyhisselam onu görmemiş. Görmediği için bu sahabi de bu konuda cahil olduğu için yani bilgisi o bilgili olmadığı için tıpkı Ammar ile Umar İhtilam olduktan sonra şey bu mi? konuda bilgili bilgisiz bilgisiz oldukları için birisi terk etti, birisi işte böyle yaptı. Tamam mı? Ve orada Şafii ile diyorlar ki, eğer diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu kişinin böyle bir hadise geçirdiğini bilmiyorsa diyor, Muhammed'in Rabbi de onu görmüyor mu? Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vahiy ile yönlendiriliyor. Eğer kan necis olmuş olsaydı bir de kan abdesti bozulmuş olsaydı Allah Celle, Celle orada hemen vahiy indirecekti Ya Muhammed kan necistir ve kan abdesti bozuyor işte filan namaz kıldı söyle kan çıktığı zaman veya da kişiye bulaştığı zaman kimse namaz kılmazsın ey onu temizlesin ondan sonra yani burada demek istiyor ki eğer meni aynı bu hadise gibi eğer meni necis olmuş olsaydı Tamam mı? Allah Celle Celaluhu orada hemen Ali'ye selamı vahiy indirecek. Ya Muhammed meni necistir? Tamam mı? Ayşe'nin bu şekilde yaptığı gibi değil de yıkaması gerekiyor diye vahiy inecekti. Şey gibi Cebrail ayaklarında. Bu şehit ha. oluyor mu? Oluyor. Yani ee, vefat ediyor yani. Hocam peki ondan önce ya da ondan sonra bu kanın necis olup veya Hocam. kanın abdesti bozmasıyla ilgili bir delil var mı? Ondan daha önce veya daha sonra? Yok. Yok işte hep bir, yani bir hüküm yok. Bir sahabe mescide giderken gözü bir eve ilişiyor, tekrar bakayım derken, nefsine şey yapıyor, duvara çarpıyor, yüzü kanıyor. Valla diyor ki kendimi Allah arasında şikayet edeceğim. O halle, o hale mescide gidiyor. Allah Resulü diyor ki işte ben böyle yaptım. Yani hakkım olmayan bir şekilde baktım, bir daha baktım. Bundandır dolayı, dolayıdır işte yüzündeki Kavimet getiriliyor ve namaz kılıyorlar. Namazdan sonra tekrar geliyor kendini şey ediyor, aynı şikayeti kendine şey yapıyor. Diyor ki sen bizimle namaz kılmadın. Yani ben bir günah işledim diyor. Bunun şeyi var mıdır diye. Ee, cezası var mı, diye. Sen diyor bizimle namaz kılmadın mı? Kıldın diyor. Bu da senin kefaretindir. Diyor. Bu onun kefaretidir. Evet, orada da orada da deniyor yani eğer diyor kan silmemişti. Eğer kan abdesti bozmuş olsa olacak olsaydı. Alarısı demez miydi yani? Bu şekilde ne namaz kıldın. Aynı bu şekilde evet. namaz. Galiba kıldın. ihtilaf şeyden çıkıyor ya. Peygamberimizin bir gün burnu kanıyor. Hazreti Fatıma ya da Hazreti Ayşe eliyle tutuyor herhalde. Öyle. ondan sonra da abdest alıyor peygamber. Yani yok böyle var mı böyle bir, bir rivayet, rivayet yok. Dedikleri bu bu şekilde evet. <gülüyor> hani <ya> işte bir <gülüyor> şeymiş silmiş mi? Bu rivayetin bir şey <gülüyor> yok yani, namazdayken. Bir rivayet namazda hakikaten Türkiye'de bu tür yok mu? bu tür rivayeti çok meşhurdur. Bu Türkiye'de da... Türkiye'de çok meşhur. Rivayet ki işte alnında namaz kılarken alnında silir. kan çıkmış. Hazreti Ayşe onu silmiş. Yok, ondan sonra yok. kalkmış Allah Resulü Aleyhisselam abdest dediğimde, almış. Benim böyle. peygamberimizin burnu kanıyor, eliyle tutuyor. E, abdest alıyor ondan sonra. Er, kanadığı için mi abdest aldı, kadın tuttuğu için mi abdest aldı ha, gibi doğru. bir e, ihtilaf. İki şekilde söylüyor. Ama Her, bir şey yok. Yani, bu rivayet bu hadise, yok. Bu, bu rivayet yoktur. Bu rivayet yani sünnette yoktur. Hakikaten onun söylediği doğrudur. Şafiiler işte e, Ayşe'nin eli değdiğinden dolayı diyorlar ki abdest aldı. Hanefiler yok kan çıktığından dolayı abdest aldı. Böyle bir bu meşhur yani. Herkes de maalesef. Ama bu rivayet doğru değildir. Şimdi diyor ki, وَلَوْ كَانَ نَجِسًا Yani meni diyor eğer necis olmuş olsaydı لَنَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْي بِذَلِكِ كَمَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْي بِنَجَاسَتِ النِعَالِ الَّذِي صَلَّ فِيهِ diyor. Ve bu hadisi Abu Dawud rivayet etti. Ve İmam Elbani bu hadis sahihtir. Diyor ki eğer meni necis olmuş olsaydı, Başka, bundan önceki bir hadisede diyor Ali satt ve selam namaza girdiği zaman ve namaz esnasında ayakkabısını çıkarıyor. Ashab da arkasından herkes ayakkabısını çıkarıyor. Ali satt ve selam selam verdikten sonra niçin diyor ayakkabılarınızı çıkardınız? Diyor ki ya Resulullah sen çıkardığını gördük biz de çıkardık diyor. Ben diyor Cibril bana geldi diyor. Dedi ki senin ayakkabında necaset var onu çıkar öylece namaz kıl. İşte ben ondan dolayı çıkardım. E dediler ki biz ne bilelim ya Resulullah? Sen çıkardın biz de çıkardık. Yani burada bakın dikkat ettiyseniz bir de necaseti öğrendikten sonra da namazı iade etmedi. Namazına devam ettiğin için çünkü daha önce kıldığı rekat bilmiyordu. Bilmediğinden dolayı affediliyor. Ha demek ki o rekat kılıyor çünkü bilerek namaza girmedi. Bilmiş olsaydı zaten o necasetle girmeyecekti. Bilmediğinden dolayı o rekat yine ona sayılıyor ama bildikten sonra ne yapıyor? Ayakkabıyı çıkarıyor. Ve orada Allah Celle Celaluhu ne yapıyor? Hemen Cibril'i gönderiyor. yani niçin? Çünkü adira e, yani insanın dışkısı necis olduğu için Allah Celle Celaluhu hemen vahiy diyor. Ve diyor ki Cibril ya Muhammed ayakkabını çıkar zira senin ayakkabında necaset var. Eğer diyor beni necis olsaydık orada vahiy indirdiği gibi burada da vahiy indirecekti. Çünkü Muhammed Aleyhisselam Vesselam vahiy ile yönlendiriliyor. Hatalara karşı hemen ayetler iniyor. İster kendisinden sun, ister başkasından olsun. Tamam mı? Özellikle de ibadetler konusunda. Tabi yani. canım. Bu adam şeyde şimdi, secdeden namazda durmuş, secdeye gidiyor, sırtı açılıyor. Bayağı açılıyor pantolon, geriliyor gömleği. Dar bir şey giymiş, yukarı çemreniyor. Namazdan sonra, avret yeridir şimdi burası. Göbeğin altı, tam böyle kıçının hemen hemen yanı gözüküyor. Ya, doğru Adam namazdan sonra uyarıyor bunu. Diyor ki sen diyor avret yerlerden açık namaz kıldın diyor. Bu namazı iade etmesi gerekiyor mu bu şahsın? Yoksa... Adam hakikaten eğer bilerek yani gücü nispetinde, eğer gücü nispetinde olup da taviz veriyorsa biliyorsunuz satra avret namazın şartlarından birisidir. Çok normal durdu o zaman adam. Ama ben de görüyorum bazen bazı şahıslar aşırıyor. gömlekleri ıssadır. <gülüyor> Evet. Bir de pantolonun üstünden veyahut da pantolonun altın, altından girdikleri zaman şöyle biraz eğildiği Alcak zaman çıkıyor. Evet. Bir şey var. He, özellikle pantolonlar şimdi bantolon. modaya uygun bazı pantolonlar var böyle hafif affedersiniz kalçalar üzerinden yapıyorlar. Evet. tamam mı? Ee, böyle bir şey olduğu zaman tabi tedbir almadığından dolayı sorumludur. Ama hakikaten mesela hiç haberi yoktur ve bütün tedbirleri almış. Bu tedbirleri alman, almasına rağmen ondan sonra böyle bir, bir şey olduysa o zaman mağzurdur. Ayyemar tedbirleri almamışsa bu özür <gülüyor> sayılmıyor tabi. Bilerek yapmıştır. Ve An-Aişe radıyallahu anh <gülüyor> diyor ki قَالَتْ كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيِّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اِذَا كَانَ يَابِسَنْ وَاَمْسَحُهُ اَوْ اَغْسُلُهُ Şَكَّ الْحُمَيْدِ Yani burada keravih şüpheye düştü. Yani yani Acaba sildi mi yoksa ovaladı mı? İdekene ben Yani rütübetli olduğu zaman yıkıyordum. Kuru olduğu zaman ne yapıyordum? Ovalıyordum. Onun için burada henefi fukahası rahimahumullah bu, bu iştihada vardılar. Dediler ki henefiler kuru olduğu zaman yıkamıyorlar, ovalıyorlar. Rütübetli olduğu zaman yıkıyorlar. Malikiler ne dediler? Malikiler dediler ki ister kuru olsun ister rütübetli olsun. Her iki tarafta da Yıkanması vaciptir. Niçin? Çünkü necistir. Hanefiler kuruysa yıkanmasına gerek yok. Ve bu kitapta değil de daha başka bir kitapta El Fıkhul diye bir kitaplar var. Yani e, karşılıklı ilim, ilimler. Yani işte şu, şu mezhebin ilmi, bu mezhebin ilmi tamam mı? Mesela diyor ki ya bu Hanife'nin görüşü böyle, bu konuda şafii'nin görüşü böyle, bu konuda şunun görüşü böyle. Bu el-fıkh-ı diyor ki şimdi, diyor ki şimdi Ebu Hanife'nin ashabı diyorlar ki, kuru ise ovalanır, yıkanmasına gerek yok. Rütübetli ise yıkanması vaciptir. Halbuki bu diyor, madem ki meni onların yanında asıl itibariyle necistir, ister kuru olsun, ister yaş olsun, yine necistir o necaseti yine suyla yıkanmasın. Çünkü ovaladığı zaman o necaset hala yerinde duruyor, gitmiyor. O zaman burada diyor çelişkiye düşüyorlar diyor. Ha, o zaman diyor İmam Malik'in kendi iştihadına, kendi iştihadına göre diyor isabetlidir. Ama henefiler diyor burada iştihadlarında isabetli değiller. Hem necis sayıyorlar hem de kuruyken yıkamasına gerek görmüyorlar. Sadece ufalamayı görüyorlar. Yalnız artık ister henefiler olsun ister malikiler olsun. Cumhur'un görüşüne göre ve muhaddislerin görüşüne göre bu hadisler nezaretinde meni necis değildir. İster kuru olsun ister rütubetli olsun. Namusda kan. Nasıl tay şehrin şeyi yaptığını? Bir delil hangisindeydi? Sahih Müslim. Üstünde değil mi? Evet. Az önce hepsi az önceki hadisle birlikte tefsainidir. Evet. Ve Ahmed bin Hanbel قالت: كان رسول الله صلى الله يسلت ألمني من ثوبه بعرق الإذخر." yesle demek ey onu ne yapıyordu? İzale ediyordu. Azim. Bu el böyle yeşilimsi bir ottur. Güzel kokumsulu bir bir ottur. Aleyhissat ve O güzel kokulu otla ne yapıyordu? O meni izale ediyordu. Tıpkı şimdi mesela bazı sabunlar veya da bazı e, yıkama şeyleri hani kokulum kokulu yapıyorlar ya daha elbise kokulu olsun diye. Demek ki o otla kokulu olduğu zaman o meni ne yapıyor? O otla ne yapıyor? Gideriyor. Summe yusalli Bunu giderdikten sonra diyor bu kokulu otlan ondan sonra o elbiseyle ne yapıyor? Namaz kılıyor. Ve yahuttu min thawb Ve kuru olduğu zaman onu ne yapıyor? Onu ovalıyor. Summe yusalli fihi. Ondan sonra onunla namaz kılıyor. Ahraca Ahmed ve gayru ve İmam el de bu hadisin hasen olduğunu ne yapıyor söylüyor. دير بير حدثا وعن عطاء بن عن ابن عباس ديركي رضي الله عنهما أنه قال في في المني يصيب الثوب مني دير بazen البيسينه ولور بلاشير أميته عنك دير أنه إذ كننن إزاي يعني البيسنن إزالة قال أحدهم بعود أو بإذخر يعني بيرعودن لا ويقطع أو إذخر أوطن لا يعني أقوق أو له أوطلا قال فإنما هو بمنزلة البصاق البصاق يعني بلغ من aynı balgam gibidir diyor. Tamam mı? Balgamdan bir farkı yoktur. mehatte meni balgamdan daha beyazdır. Biliyorsunuz meni bembeyazdır. Ama ağızdan ve burundan gelen balgam, balgam genelde yani Sarı. e, böyle sarımsı veya da bazen kan, kanlı veya da bazen siyahımsı çıkar. Değil mi? Yani görünüşü meniden çok daha berbat. Tamam mı? Ve buna rağmen ne diyor burada aleyhissalatü vesselam diyor? Meni ile musak arasında taharet bakımından hiçbir farkı yoktur. Yani bu tahir olduğu gibi bu da nedir? Bu da tahirdir. Kale ebin hazm fil muhalle ve ebin hazmi az çok biliyorsunuz yani hadis dalında mutahassıstır ama zahiri mezhebine mensüptür. ebin hazm rahimahullah. Zahiri mezhebine ama İslam üleması arasında da tutulan birisidir. Yalnız genelde naslara zahiri bakımından bakıyor. Yani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 ee, bu Ebn Hazm'in mezhebine göre şarkının, türkünün veyahut da musikanın yani müziğin haram olmadığına dair ne yapıyorlar ve burada Suudi Arabistan'da bazı e, bazı ilim talebeleri de ondan etkilenerek bir ara böyle burada bir yaygara koptu. Yani e, El Kelbani diye bir e, bir imam, e, bir cami imamı var mesela burada Suudi Arabistan'da böyle bir fetva çıkardı ve tabii ki e, kınandı e, alimler çağırdılar derken ama herhalde e, bazı arkadaşlardan duyduğumuza göre hala aynen o görüşteymiş. <gülüyor> e, bu da böyle. Yani İbn Hazm Rahimahullah zahiri mezhebine mensuptür. Naslara zahiri eti bakıyor. Tevil kesinlikle yapmıyor. Ve tevili görmüyor. Kıyası görmüyor. Kıyası tamamen yasaklıyor. Tamam mı? Ama Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in yanında bütün dört mezhebe göre kıyas biliyorsunuz İslam şeriatının e, dört esaslarından birisidir. Biliyorsunuz İslam şeriatının dört tane esası var. Kur'an, sünnet, kıyas ve icma. E İbn Hazm rahimahullah kıyası kabul etmiyor. Ve burada e, kendi kitabında diyor ki bu imam ondan nakil yapmış diyor ki Kale, e 131. meselede velmeniyyü tahirun fil ma'i Diyor ki, ve meni tahir'dir, su içinde fil veya ister suyun içerisinde olsun, ister elbisenin içerisinde olsun, ister cesedin üzerinde olsun diyor ki, tahirdir, temizdir, necis değildir. Ve tecip tecib ve onu izale etmekte icabet etmez da gerekmez. Ve'l-busaku misluhu diyor. Balgam aynen onun gibidir diyor. La farqa beynel busaq ve beyne'l-meni. Men nahiyet tahare. Saharet babından diyor Musaq ile Meni arasında hiçbir farkı yoktur. Dolayısıyla burada gördüğünüz kadarıyla burada Ve ce'e fî sübulü selam ü selam kitabı İmam İbn Hacer el-Azqalâni'nin bulûh-ül marâm'ın şerhidir. İmam İbn Hacer el-Azqalâni biliyorsunuz şafiidir ama muhaddistir. Fethül Bâri'nin sahibi yani sahih-i Buhari'nin şerhi yapan Fethu'l-Bari denen kitap aynı zamanda Buluğul Maramin şerhini yapan İmam es-Sanani. Bu İmam es-Sanani Yemenli olup aynı Şeykani gibi Zeydiye Yemen'e mensuptu. Sonra Allah Celle Celaluhu onu selefin e, fıkhına muvafakat etti. Bu kitabında diyor ki Sübru'l-Selam'de diyor ki İmam Senai rahimehullah ve qalet eş-Şafiiyye el tahirun ve istedella ala taharatihi İmam Esenayi diyor ki, Şafii fukahası meninin tahir, temiz olduğunu söylüyorlar bu hadislere dayanarak. Ey bu hadislere dayanarak meninin necis olmayıp tahir olduğuna dair ne yapmışlardır? Hüküm vermişlerdir. Mi? Efendim? İmamlarına muhalefet etmişler o zaman. Başta dediniz ya Şafii'ye göre şey necis. Yok, Malikiye Maliki göre necis. Malikiye Maliki mi demiştin? Hanefi görüşü de mi? Henefiler o Malikiyle. Şafiiler, Hanbeliler ve hadis uleması yanında nedir? Tahir'dir. Hocam adıdan Öyle mi? O zaman siz <gülüyor> adıdan okuyun. Şunu kapat. Bu tarafa dört tane delil var. Baktığınız zaman bu dört tane delil. Yok dört tane değil. 31 yani, tane hadis var bu konuda. Görüntü, Eller o tane geçmiş? sünnet kitapları içerisinde 31 evet. tane hadis var. Yani rivayet var bu konuyla ilgili ellerin kaldırıldığına dair, tekbiratü'l-ihram'dan sonra evet. işte rüku'a gideceğin zaman, rükuadan kalktığın zaman, ondan sonra iki rekattan sonra kalktığın zaman evet. Tamam mı? Evet. <gülüyor> evet. Ee, İslam şeriatının dört esası var demiştiniz. Bir Kur'an, iki sünnet, üç kıyas, dört icmağı değil evet. evet. İcmağın musuz? İcmağ yani ashabın icmağı. Ashabın icmağı. Evet. Yani, yani icmağ benim musuz değil. Yok, ashabın o icmağı. O kıyas Kıyas, bak, kıyas ve iştihad delil olmadı o zaman. Neye Sen, kıyas yapıyor peki? İşte şiirle ilgili, ilgili yapılan şey. Bazı ayetlere göre. Yani kıyas, şeylere kıyas yapıyor. Tabii. Yani mesela ayet getiriyor, orada açık değil ama diyor ki işte yani burada kıyas yapın, bu ayete göre kıyas yapabiliriz diyor. Veyahut da şu hadiseye göre kıyas yapın. Kıyas evet. demek yani eşitlemek gibisi. Ona benzetmek. Ona, ona benzetmek, evet. Ee, i̇cma ise ashabın icma, yani ashab tabiin ve etbade tabiin bunların sözleri hüccettir, ehli sünnet ve cemaatin yanında. Ama ibn Hazm bunu reddediyor, ibn Hazm kesinlikle kıyası kabul etmiyor. Mesela şu anda Müslümanlar bu dört delili alırken baştan başlamıyor Kur'an'dan, kıyastan başlıyor. Şu andaki yani yapılan şey uygulama, uygulama kıyaslan başlıyor. Fuka'nın kıyasıyla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 Ammi bir kişi burada nasıl yapacak? Bu da hadis, bu hadis de sahihtir, bu hadis de sahihtir. Birisi işte dedi ki hocam, birisi işte nesih edilmiş, ne, nesih edilmiş. Yok, nesih edilmiş. Mesela, ben bazı nesih edildiğini söylüyor mesela. Nesih iddiası söyleyelim. yapmak için, Nesih iddiasını yapan bir kişi, Bu tarihi bilmesi gerekiyor. Yani tarihi kim? Yani bu hadisi söylediği zaman, bu mu önce, bu mu sonra? Tarihi bilmesi gerekiyor. <gülüyor> tarihi, tarihi bilmeden, Nesih bu mensuhtır demek doğru değildir. Mensuhtır diyebilmesi için delil getirmesi gerekiyor. Delil nedir? Tarihsel delil olması gerekiyor. Bu hadisler yani, bunları yazarken e, tarihlerine göre de yapıyorlar. Mı? Yok tarihi mesela adam tarihi bilmiyor. Hadisleri toplarken Bazılar diyor ki hadis kitaplarında diyor. Baktığınız zaman bir konuda bir bahtta bir konu var. Diyor ki birçok şeyler var. Bir zıt şeyler var. Veya farklı var hadisler oluyor. En son amel edeceğiz. Çünkü diyor bu. Ön, ilk önce sıralaması bu, bu şekilde diyor. Yani Neden biliyor? Var? Diyeceğim ki bana ispat et sıralaması bu şekilde olduğuna dair. Tarihsel yönden bana ispat et. İspat evet. edemiyor. İşte bu tür insanlar mesela Şafiiler de aynı şekilde iddia ediyor yani Bu hadisin mensuh olduğunu. Öbün Bez de diyor ki bu hadis mensuh. Çünkü İmam Şafi'ye göre ve Öbün e göre Öbün Bez'e göre bir kişinin eli şehvetsiz olsun, şehvetli olsun zekarına değdiği zaman abdesti bozulur, namaz kılması caiz değildir. Şafi'ye göre bu mu? Şafi'ye Bir, göre ve İbn-Baz'a göre. İbn-i İb İb Üthemin ve Cumhur diyorlar ki hayır, ne zaman el zekere değilsin, Hatta Şafi'ye diyorlar ki mesela avuçla değirse abdest bozulur ama elin üst tarafıyla değ değse diyor abdesti bozmuyor.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 ve hadis uleması, bu hadisi şu şekilde açıklıyor. Hatta Ebun Teymiye aynı şekilde. Ebun Teymiye Rahimahullah ve hadis uleması diyorlar ki bu da sahihtir, bu da sahihtir. Yalmaz. Ve Bülugul Maram'da Sübülü Selam, İmam-ı Sanayi çok güzel bir şekilde açıklamış ve burada her kişinin hepsinin delillerini de getirmiş. Diyor ki bu da sahihtir, bu da sahihtir. Peki, ami bir kişi burada nasıl işin içinden çıkacak?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 amanaslar arasında ait edebilecek güçte olan bir ilim talebesi, taklit ona haramdır. O zaman ne yapacak? Tahkikini yapacak. Tamam mı? Ondan sonra o tahkikine göre ne edecek? Amel yapacak. E herkes ilim talebesi değil ki. ve Yahutta her ne kadar ufak tefek yani az çok yani biraz kültürü varsa da her şeyde kültürlü değil ki yani Kur'an ve sünnetin fıkhında. Ha, o zaman o an içinde ne, ne düşer kişiye hmm. taklit düşer veyahutta bilmiyorsa ve hmm. Eğer bilmiyorsanız bilenlere sorunuz Dolayısıyla burada İmam Ş İmam İmam Elbani diyor ki İbn ebü Rahim Allah diyor ki kişinin zekeri uyku halinde olduğu zaman yani uykuda olduğu zaman yani sönük vaziyette olduğu zaman diyor, tamam mı? Kişi eli vekerine değerse diyor, abdest su bozmaz diyor. İster avucun içiyle olsun, ister üstünden olsun. Çünkü diyor, o an için eli sönük vaziyette olan vekere değdiği gibi tıpkı bacağına, ayağına, yüzüne, burnuna değdiği gibidir diyor. Niçin kişi burnunu elini vurduğu zaman abdest bozulmuyor? Bu vücuttan bir parça değil midir? Burun.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 Elini şöyle uzatıyor hemen, orada Değil. yanlışlıkla değiyor. Namaz esnasında kimsenin vekeri uyanık değildir yani. En sönük halinde olduğu andır. Bu hadislerde bir yaşlı biri geliyor, bir de genç biri geliyor Allah Resulüne. O ayrıdır, o öpücük şeyindir şimdi. Değil evet. O öpme şeyine geliyor. Öpücüktür bu. Ee, yani, Hanımı yani, mesela namaza giderken, namaza giderken, giderken güle güle aslında bir abdesti bozmuyor. Hı ama Hadise Allahu alem işte. Allahu alem yani en doğru, en doğru iştihad budur yani çünkü İbn Baz rahihi ma Allah ve diyorlar ki, hada hada hada hada hada hada hada hada hada hada hada hada hada hada hada hada hada hada hada hada getiremiyorlar en hada diyor ki Vallahi hey, hada hada <gülüyor> <gülüyor>